Kamer Suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sûreye ilk ayetinde geçip dolunay anlamına gelen Kamer adı verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İktarabetis sa'atu ve şakka'l-kamer Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü. وَاِنْ Ama o müşrikler, her ne zaman bir mucize görseler, sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür, derler. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا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 kendilerini inkardan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden, nice olaylar bildirilmiştir. Hikmetun Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda! Uyarmalar kâr etmiyor. Fetevelle anhum, yevme şeyin nukur.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 Mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar. Muhtiyin el-daağ, yâqulu Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kafirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik derler. Keddabet, onlara önceden Nuh'un, fakat onlar ve ve Kendilerinden önce Nuh kavmi de Peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler. Ve dağ Rabbeni, mağlubum. O da, Ya Rabbi, ben malubum, artık sen bana yardım et, dedi. <gülüyor> Biz de derhal, boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. وَفَجَّرْنَا <Sessizlik> الْأَرْضَ pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti. وَحَمَلْنَاهُ <Sessizlik> Biz Nuh'u levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. a'yunina limen O kadri değerli insana, bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu. Ve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 kökü sökülmüş içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu. <Sessizlik> Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim görsünler bakalım. <Sessizlik> Yemin olsun biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Kedzebet semudu bin nudur. Fekalu ebaşran minnâ wahiden nettebi'uh. İnnâ idem lefî zalâlin ve sûz. Eulkiyel zikru aleyhi min beynilâ belhu ve keddâbun eşir.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 biz onlara bir sayha müthiş bir ses gönderdik davar ağlığındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular yemin olsun biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? Kezzebet <gülüyor> kavm Lut bin kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. İnna ersalna aleyhim hasiben illa alanut. Neciynahum bisahap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 وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ Lut, onları bizim yakalarından tutup, azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmiştir. Ama onlar, uyarmalara karşı şüpheye düştüler. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا فَذُوقُوا عَذَابِي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 Haydi, tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. وَلَقَدْ Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi, var mı düşünen ve ibret alan?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 اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي ظَلَالٍ وَسْعَرْ Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler. يَوْمَ يُسْحَبُونَ ف۪ي النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir. اِنَّا <gülüyor> كُلَّ <gülüyor> Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık. وَمَا <gülüyor> Bizim emrimiz sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır. وَا لَقَدْ Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? وَكُلُّ شَيْءٍ Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. وَكُلُّ صَغِيرٍ وكبير مستطر. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar. ف۪ي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ Son derece kuvvetli o hükümdarın, hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.